pisas con tono pupila festerar yo mirá lejo no buenos aires qué lindo que de estar. Ya van para 10 Y aquí en temor mar, en el favor sentimental Yo siento que el recuerdo me quedaba su puñal Cómo habrá cambiado tu calle Corrientes Soy Pacha Esmeralda, tu mismo arrabal Alguien me ha contado que está floreciente Y un juego de calle se da en diagonal No sabe las ganas que tengo de verte Aquí estoy varado sin plata y sin fe Quien sabe una noche me encane la muerte Y chao, Buenos Aires, no te vuelvo a ver Lejano Buenos Aires, querido que hoy está ya van para diez años Merhabalar sevgili dinleyiciler Elifeci programına hoş geldiniz 94.9 açık radyoda bugün yine sizlerle tangonun büyülü kutusunu aralınmaya devam edeceğiz Unclao en Paris ...isimli bir Carlos Gardel şarkısıyla başladık. Sözleri Enrique Cadicamo'ya müziği Gilearmo Barbieri'ye aitti. Anklav en Paris. Aslında Paris'te demir atmış ve kendi şehrinin özlemini çeken Gardel'in... ...hikayesini anlatıyor bu parça bir yerde. Bu ayın olan özlemini dile getiriyor bu parçada Gardel... Gardel bunu dile getiriyor tabii sözleri Kadıkamoy'a ait ama hikaye e, Gardel'in de Paris'te geçirdiği zaman içerisinde bir nevi sürgünde olduğu dönemde bu an olan özlemini dile getirmesinin aslında çok çarpıcı bir ifadesi olmuş bu şarkı. Bu şarkıyı neden seçtik ve neden başladık? Geçen hafta programda e, Kadıköy Belediyesi'nin düzenlediği, Kadıköy Belediyesi'nin festivali olan e, Yıldızlar Altında Sinema etkinliğinde 24 Temmuz çarşamba akşamı El Exilio de Gardel Tangos Gardel'in sürgünü Tangolar e, filmi gösterime girmişti. E, filmden geçen hafta bahsetmiştik ve filmde geçen e, bir takım müzikleri de çalmıştık geçenki programda. E, ve bu hafta geçen geçtiğimiz hafta geçtiğimiz çarşamba günü hep birlikte o filmi açık havada izledik. Çok keyifliydi gerçekten. E, ve biraz o filmden ve o filmin ardından bahsetmek için hem de e, oradaki bu Gardel'in hayaletinin aslında... E, filmde tekrar canlanıp bu şarkıyı söylemesinin üzerine bu şarkıyla başlamak istedik. E, etkinlik 22-28 Temmuz 2019 tarihleri arasında Kalamış Parkı'nda yani şu an hala e, devam ediyor. Uluslararası Kadıköy Festivali kapsamında Yıldızlar Altında Sinema Haftası'nda sinematek Sinema Evi iş e, Kalamış Parkı'nda yapılmış dev ekranda açık havada sinema keyfi Devam ediyor. Bugün hatta aşk zamanı, yarın kadınlar koğuşu ve pazar akşamı da cennet sineması gösterilecek. Bizler çarşamba günü oradaydık. Tango severlerle birlikte ve Kadıköy'lü sinema severlerle birlikte. Aslında birazcık heyecanlı başladı. Çünkü sabah Gerçekten hava kapalıydı ve yağmur vardı hatta e, hasretle beklediğimiz bu etkinlik bu gösterim acaba iptal olur mu diye bir heyecanda yaşamadık değil başta ama e, öğleden sonra hava açtı anonslar yapıldı etkinliğin gerçekleşeceğine dair bizler de e, yerimizi almak üzere erken bir saatte oradaydık ve tangocularla tango severlerle birlikte ve diğer sinema severlerle birlikte e, filmi izledik. Gerçekten çok keyifli. Eğer fırsatınız varsa e, yıldızlar altında sinema haftasında en azından bir film izlemeyi e, kaçırmayın deriz. E, Gardel'in sürgünü içerisinde Gardel Anclau Paris'i seslendirmiş ve film e, Gardel'in Volver tangosuyla sona ermişti. divino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde Leco dijo Tuya es tu vida, tuyo es su tu querer Bajo el burlón mirar de las estrellas Que con indiferencia hoy me ven volver Volver Con la frente marchita Las nieves del tiempo platearon mis cielo Sentir que es un soplo la vida Que 20 años no es nada que abrir la mirada errar de la sombra de busca y de sombra vivir con el alma perrada a un dulce recuerdo que quello vez tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarte con mi vida Tengo miedo de las noches que pobladas de recuerdos en cadena mis soñar. Pero el viajero que huye, tarde o temprano decide andar. Y aunque el olvido que todo deshumeje, ha ya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida de esperanza humilde, que toda la fortuna. De mi corazón volver. con la pared te del tiempo blasearon mis pies. Sentir que soplo la vida, que veinte años no es nada, que febril la mirada, errante en la sombra, que boca y Volver'i dinledik. Carlos Gardel'in sesinden bir Carlos Gardel bestesiydi. Geri dönüş, dönüş anlamında volver. El Exilio de Gardel Gardel'in sürgünü tangolar filminin yine son sahnesinde yer alan parçaydı. Sürgündeki insanların geri dönüş özlemini. Ve sürgünde esasında kendi memleketlerine dair olan özlemlerini ve serzenişlerini dile getirmek için bir oyun ortaya koyma çabaları anlatılıyordu. Hem çok eğlenceli hem de çok dramatik bir şekilde tüm tango severlerin gerçekten izlemeyen tango severlerin izlemesini şiddetle tavsiye ediyoruz. Ayrıca açık hava sinemasıyla izleme şansını bize verdiği için Kadıköy Belediyesi'nde buradan tekrar teşekkür ediyoruz. Hatırlatalım etkinlik devam etmekte. Pazar akşamına kadar her akşam saat 9'da kalamayız. Parkında açık havada e, farklı bir film e, izleme şansımız devam ediyor. Bu etkinlik e, bir Chaplin filmiyle, yumurcak filmiyle başlamıştı ve canlı orkestrayla birlikte başlamıştı. E, Charlie Chaplin'in sessiz filmi olan The Kid e, canlı orkestra eşliğinde müziklendirilmişti. Çok keyifli bir akşamdı. Şimdi e, sinema tek'in bu etkinliğine Chaplin filmiyle başlayıp Çarşamba akşamı Gardel'in sürgünü filmiyle devam edenlere gelsin. Volver at Chaplin'i dinliyoruz. Ruben Huare seslendiriyor. un tiempo canción se ha detenido en mí tal vez por lo que soy quizás por lo que fui mi infancia ya no es pero la esquina sí y quisiera tener la ingenuidad de hacer el loco barretín del trompo y el violín y volver a entender la magia de Chaplin Pobre corazón, vos que tanto me entendés, no sufras, y si esta vez por estar cerca de Dios. Remontamos los dos el barrilete aquel de sueños y papel con hilo de ilusión. Ahora que el amor ...parece estar de más... ...y se niega la fe... ...para engañar la paz... ...que todo es ambición en coro... muerte ruin... ...me planto en el trajín... ...de mi adorado afán... ...yo sueño un mundo pan... ...un sol chocolatín... ...y un canto universal... ...al siempre actual chaplín... ...pobre corazón... Vos que tanto me no sufras, si esta vez por estar cerca de Dios, remontamos los dos el barrilete aquel de sueños y papel con hilo de ilusión. Yo sueño un mundo pan, un sol chocolatín y un canto universal al siempre actual chaplín. Volvera Chaplin'i dinledik Ruben Juarez seslendirdi ee, Volver çarşamba akşamı kalınmış parkında e, gösterilmiş olan El Exilio De Gardel'in son e, sahnesindeki şarkıydı ee, Chaplin ise aynı etkinliğin ilk günü gösterilen e, filmin yönetmeni ve filmi ortaya koyan isimdi Volvera Chaplin'i e, bu arada bu esnada size dinletmek e, ve hem bu festivali düzenleyen Sinematek e, ve Kadıköy Belediyesi'ne hem de bu etkinliği takip eden Chaplin'le başlayıp Kardel'in sürgünüyle birlikte izlemeye devam edenlere selam olsun diye e, bu kaydı size dinletmek istedik. Ruben Juarez'in 1974 tarihli Esquela de Tango albümünde yer alan bir e, tangoydu. Albümün aranjörlüğünü ve müzik yönetmenliğini iki büyük isim Armando Pontier ve Raul Garello paylaşmışlar. E, bu dinlediğimiz düzenleme Raul Garello'ya aitti. O da e, tango dünyasının çok önemli isimlerinden, e, önemli banden öncülerinden ve aranjörlerinden bir tanesidir. Aynı filmde yani El Exilio de Gardel'de e, bizleri yine sevindiren bir sahne daha vardı. Ki o sahnede e, Osvaldo Pugliese orkestrasıyla birlikte La Jumba'yı seslendiriyordu. Thank you. Jumba, Osvaldo Pugliese orkestrasından dinledik. Le Jumba, e, Pugliese'nin müzikal stilinin adeta manifestosu sayılır. E, Jumba'nın kelime anlamı yoktur. Jumba aslında o ritmik yapıyı Jumba, Jumba diye ortaya çıkartan e, seslerin e, taklidiyle konmuş bir isim esasında Jumba. Yani Pugliese'nin müzikal ritmik karakterinin e, temelini oluşturan e, Öge esasında. Pugliese'nin bu Jumba ritmini işçilerin bir işçi ailesinden gelen aynı zamanda Pugliese'nin işçilerin çekiç vurarken çıkardıkları sesin ve hareketin aslında taklitinden esinlendiği ...ni ifade etmiş bu Jumba'yı tarif ederken. Osvaldo Pugliese 24 Temmuz çarşamba akşamı Kalamış'ta gösterilen El Exilio de Gardel filminde de bir anda sahneye çıkmış. Tüm sevimliliği, tüm pozitifliği, tüm gülümsemesiyle o dev ekranı kaplamış ve biz tango severleri ayrıca heyecanlandırmıştı. O filmde de La Jumba'yı seslendiriyorlardı aynı zamanda ve... 24 Temmuz akşamında yayınlanan bu filmin ertesi günü yani 25 Temmuz esasında Pugliese'nin e, ölüm yıl dönümüydü. Bu bir tabi belki de tesadüftü belki de e, kim bilir bizim için biz anlamlandırıyoruz bunu bu şekilde. Dolayısıyla bugün de 26 Temmuz 2019 tarih olması itibariyle filmden başlayarak Pugliese'yi şöyle bir e, analım yad edelim istedik. Tabii e, ölüm yıl dönümü hani kutlanır bir şey, kutsanır bir şey değil ama e, bir anma herhalde isteyen e, bir hadise olsa gerek. Çünkü e, nasıl derler hani eski bir kızılderili atasözü der ki hani gerçi her bu aralar kızılderili şunları bunlara atfediyoruz. Bu <gülüyor> günümüzün bilgi kirliliğinde neyin kimin neye ait olduğu zaten belli değil. E, bu bazı aforizmaların e, birilerine yaftalanması Atfedilmesi zaten çok enteresan bir hadise yani ya bir kızılderili söylemiştir ya işte Mevlana ya da Şems söylemiştir herhalde bu sözü ya da <gülüyor> bu dönemin bilgesi olarak ilan ettiğimiz sevgili İlber Hoca söylemiş olabilir tabii İlber Ortaylı. Ben kızılderilere atfetmeyi uygun buldum bugün hani derler ya esasında sizi anan son kişi öldüğü zaman gerçekten ölmüş olursunuz o yüzden Pugliese gerçekten öldü mü? Ben hiçbir zaman tanımadım, hiç tanışmadım, e, tokalaşmadım, dokunmadım, kokusunu bilmem, surat ifadesini, sesini gerçekten duymadım. Baktığınız zaman benim için esasında belki de yaşamadı bile. Yani yaşamamış bir kişilik ölmüş de sayılabilir mi? Nitekim e, e, esasında onları var eden, onları anmaya devam etmemiz, e, onları yad etmeye, onların e, bıraktığı değerleri... Tekrar tutmaya devam etmemiz esasında muhtemelen onları tabii ki e, yaşatacaktır. Pugliese yaşamı içerisinde de yani hayatı içerisinde de bir sürü e, sıkıntılar yaşamış. Çok inişler çıkışlar yaşamış. Ama buna rağmen e, Buenos Aires'in pozitif insan olarak kalmayı başarmıştır. Öncelikle beyefendiliği ve alçak gönüllülüğüyle anılır Pugliese birlikte onunla e, zaman geçirme şansı elde et, etmiş olan insanlardan dinlediğimiz kadarıyla yolda e, Don Osvaldo Don Osvaldo derlermiş bu arada. Don Osvaldo ile yürüyorsanız eğer, o zaten ikidir hem bir çekirdek giyinmiştir, hani mutlaka e, takım elbisesi kravatı üzerindedir sokakta yürüyorsa. Bu Enes insanlar ona acayip sempati sevgi ve saygı duyarlar. E, onu gördükleri zaman hemen önlerini ilikleyip biraz eğilerek bir gülümsemeyle selam verirler diye anlatırlar. E, çünkü bu e, Buenos Aires insanının batı inançlara e, eğilimli olduğu söylenir. E, tangocular arasında da keza bu e, böyleymiş. Nitekim e, uğursuzlana inanıldığı için Gardel çalınmaz. Milongalarda Adios Nonino keza e, hiçbir şekilde hiçbir orkestra tarafından e, parça olarak çalınmaz. Onların uğursuzluğuna inanılır. Bu tarz batıl inançların olduğu bir yerde Pugliese'nin uğurlu olduğuna, şans getirdiğine inanılırmış. E, ne kadar pozitif bir tabii hadise. Ama her e, tabii e, röportajında, her görüntüsünde onun mütevaziliğini, alçak gönüllülüğünü ve esasında esprili gülümsemeyle pozitif e, enerji yayan surat ifadesini görüyoruz ki e, yaşamı birçok tango müzisyenine göre çok daha sıkıntılı olmasına rağmen her şeye bir e, olumlulukla yaklaşmayı başarabilmiş. Şimdi e, Pugliese'nin yine hayatında muhtemelen bir dönüm noktası olan bir tarihe gideceğiz. 1968 Pugliese Orkestrası'nı kurup dünya çapında neredeyse güne sahip olmuştur. Dünya turnelerinden muhtemelen Japonya turnesiydi yanılmıyorsam. Geri döndükten sonra Arjantin'deki tabii kötü gidişat ve tango orkestralarının zor iş bulması vesairesiyle acaba orkestrayı küçültsek mi diye bir e, fikir e, orkestra arkadaşlarıyla paylaşır daha doğrusu sesli düşünür esasında ama e, hem politik görüşleri hem dünya görüşü bunat ve bunu yapmaya izin vermez aslında ve hiçbir şekilde e, orkestrayı aslında küçültmez ama. Orkestranın içerisindeki orkestra arkadaşları, neredeyse yarısı ki bir Yıldızlar Orkestrası'ydı, Pugliazen'in orkestrası, yeni bir orkestra kurmak istediklerini, ayrılmak istediklerini ve kendi başlarına yola devam etmek istediklerini söylerler. Bunlar içerisinde kimler vardır? Efsanevi bandan öncüyü Osvaldo Ruggero ve Victor Lavajan, kemanlarda Emilio Balcarse ve Oscar Herrero, Piyano'da Julian Plaza, Kontrobasta Alcides Rossi ve Vokal'de Jorge Masiel gruptan ayrılıp Sexteto tangoyu kurarlar. Sexteto tango da gerçekten tango müzik tarihinde çok önemli bir yere müzikalite açısından yaptıkları ortaya koydukları aranjman ve icra açısından çok önemli bir yere sahip olmuştur. ve Pugliese orkestrasından ayrılan bu yıldızların oluşturduğu bir orkestradır. Ama Pugliese'nin çizgisinden onun müzikal çizgisinden ayrılmamışlardır. Şimdi sextet tangodan bir parça dinliyoruz. La Bordona Sexteto Tango'dan dinledik. La Bordona. Sexteto Tango tam bir yıldızlar takımıydı. O dönem 1968 yılında Pugliese'nin orkestrasının bel kemiğini oluşturan e, müzisyenler orkestradan ayrılmak istediklerini Maestro'ya söylemiş ve kendi yollarına devam etmişlerdi bu tarihten sonra. E, bir dönem hem Sexteto Tango'da hem de Pugliese'nin orkestrasında çaldılar ki yarı yolda bırakmamak için ustalarını e, ta ki orkestrayı yenileyene kadar Pugliese ve kendi çizgilerinde her biri kendi branşındaki hiçbirinin tek başına bir branşı yok. Örneğin bandan yoncu ki Oswaldo Ruggiero Pugliese Orkestrası'nın bandoneon çalış stilini yerleştiren kişidir. Aynı zamanda besteci ve ar aranjör. Victor Lavajen keza hala hayatta hala besteci ve aranjör ve bandoneoncu olarak devam ediyor. E, Emilio Balkar ise e, orada. Kemanlardaydı. Ancak e, daha sonra yoluna bandoneoncu olarak da devam ediyor ki bugün hala bu en eseriste Escuela de Tango e, yani e, Orkestra Escuela de Tango'nun e, sanat yönetmeni ve orada bandoneon çalmaya ve aranjör aranjmanları ...devam ediyor Emilio Balkarsa'da böyle bir e, kişi. Julian Plaza da, daha önce orkestrada bandoneon çalıyor. Aynı zamanda besteci. Trolon'un birçok, Danzarino Sajico gibi e, Troilo'nun seslendirdiği birçok e, müziğin bestecisi ...aynı zamanda aranjör ve daha önce piyano çaldığı, e, bandoneon çaldığı orkestradan ayrılıp... ...başka bir orkestranın piyanisti olabilecek kadar da donanımlı bir müzisyen... Alcides Rossi az önce bahsettiğimiz La Jumba karakterinin ortaya çıkmasındaki en önemli isimlerden bir tanesi kontrubasçı. E, Nitekim Pugliese'nin o agresif e, ritmik yapısının ortaya çıkmasını kontrubasla e, ortaya konmasını sağlayan en önemli isimlerden bir tanesi. Böyle bir yıldızlar takımı ve e, ayrılıp kendi yollarını devam ettiriyorlar 1991'e kadar. E, Pugliese'ye sormak lazım ne hissettiğini. Orkestranın yarısı ve belki mi e, orkestradan ayrılmak istediğini söylüyor. Belki de Pugliese kendi içinde belki de o zaman ölmüştü. Ama hiçbir zaman bırakmadı. Devam etti. Orkestrayı hemen yeniden toparladı. E, ve tekrar aynı şekilde çalmaya devam etti. Bir yandan da Sexteto Tango. E, tango tarihine de. Kendi izlerini bırakmaya devam ettiler. Sayısız turneler, sayısız onlarca albüm ve e, Tango Forever gibi e, dünyaya tangoyu tanıtan e, bir tango şovunun e, orkestrası oldular. Müzik yönetmenliğini üstlendiler. Ve onlar da tango tarihine çok önemli izler bırakmaya devam ettiler. Ama Pugliese tekrar yenilenip, orkestrasını yenileyip yoluna devam etti. E, ta ki 1989'a kadar, 1989'da Yine orkestra elemanlarının birkaçı ayrılıp kendi yollarına devam etmek istediklerini e, Pugliese'ye ilettiler. E, bu sefer ayrılanlarda yine birinci bandayonunda Roberto Alvarez vardı. E, kemanlarda Fernando ve e, Konturbasta'da Toloso vardı. Onlar ayrılıp Color Tango'yu kurdular ve ilk turnelerini 1989 yılında Hollanda'dan başladılar. Hollanda'da keza... Pugliese'nin ve Pugliese çizgisinin devamında çok önemli bir yere sahip. Şimdi onu da bu parçadan sonra oraya da biraz değineceğiz. Şimdi Colortango'dan dinliyoruz. Yine Osvaldo Pugliese'yi yaşatan ve bugün hala aktif olarak konserlerine devam eden ve Pugliese'yi yaşatmaya devam eden, ustalarını yaşatmaya devam eden orkestralardan bir tanesi. Junta de Oro'yu dinliyoruz Colortango'dan. Junta de Oro'yu dinledik. E, Osvaldo Pugliese'nin orkestrasından 1968 yılında ilk ayrılan gruptaki, e, grupta olan e, bandone ve o güne kadar Osvaldo Pugliese orkestrasının bandone, birinci bandone öncülüğünü, lead bandone yürütmüş olan Osvaldo Cero bestesiydi, Junta de Oro. E, bu e, besteyi, daha sonra 1989 yılında orkestradan yine Pugliese Orkestrası'ndan ayrılarak kurulan Kolortango Orkestrası'ndan dinledik. Bu kopuşlar tabii ki her bir kopuş yeni bir doğuş demekti aslında. Lakin her biri ustasına vefa göstermeyi hiçbir zaman eksik etmediler. Aslında Pugliese'nin müzikal çizgisi bu sayede belki de bölünerek çoğalmaya devam ediyordu ve dünyaya yayılmaya devam ediyordu. Keza Sextetotango'nun da müzikal karakterinin temelini yine Pugliese'nin müzikal karakterini oluşturduğunu Kolortango'nun kesinlikle çizgisinin Pugliese çizgisinde olduğunu söylemek yerinde olacaktır. O yüzden aslında bu kopuşlar bir yerde Pugliesi'yi yaşatmaya, e, sonsuzluğa taşımaya dair e, adımlardı. Her zaman onlar da ustalarına saygılarını, vefalarını dile getirirler. Color Tango'nun e, Estilio Paravailer volüm 3 Tango a Pugliese adlı albümünden dinledik. Yunta de Oro'yu Tango 1989 yılında Bugliaz Orkestrası'ndan ayrılan e, müzisyenlerin kurduğu ve e, müzikal kariyerlerini bir Hollanda turnesiyle e, başlayan bir orkestraydı. Hemen arada bu arada El Fuege'nin sosyal medya hesaplarında hatırlatmakta fayda var. Instagram'dan Foye hesabından bizi takip edebilir, e, yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Aynı şekilde Facebook'ta da El Fuege sayfasından bizi takip edebilirsiniz. Color Tango turnesine Hollanda'dan başlamıştı. Hollanda Pugliese'nin de daha sonraki özellikle hayatında önemli bir yer edinecekti. Çünkü Hollanda'da da e, çok ciddi tango severler ve e, tango müziğin içerisinde yer almak isteyen önemli müzisyenler vardı. Bunlardan bunların başında tabii ki Karel Krajanov gelmekte e, Karel Sexteto Kan kurmuştu. E, bir e, genç müzisyen olarak hem Piazzola ile tanışmış hem de Bugliazla ile tanışmış. E, Piazzola kendisini New York'a davet etmiş. E, Bandoneon solisti ve tango apasionada da solist olarak çalmak üzere. Daha sonra e, Sekset e dönüşünde Seksetokan Cenge'yi kurmuş. E, ve o zaman da 1990 yılında Pugliese tarafından Buenos Aires'e konser vermesi üzerine e, davet edilmiş e, bir isim. Şimdi yine e, Pugliese'nin izinden giden Hollandalı bir orkestra Seksetokan Cenge'den dinliyoruz. Pata Anka. Pata Anka'yı dinledik. Sexte Tokan Cenge seslendirdi. Sexte Tocan Cenge Hollanda menşeli bir orkestra ve ilk albümleri 1997 yılında çıkardıkları ilk albümleri Tangeros de Hollanda albümünden Pata Anka'yı dinledik. Sexte Tokan Cenge Karal Karajenov ve Leo Ververde'nin iki bandı neoncuğu o dönemde Bandoneona tangoya gönül vermiş iki müzisyenin hayallerini gerçekleştirdikleri bir orkestraydı aslında. E, Astor Piazzolla ile Pugliese ile tanışma ve birlikte çalışma şansı elde etmişlerdi. Pugliese Sexteto'yu, Sexteto Kanjenge'yi e davet etmiş ve kendi ile birlikte bir küçük turna yapmışlardı. Aslında Sexteto Kanjenge'nin repertuarında bütün e, tango yıldızlarının, yıldız orkestralarından parçalar var ama yine de çizgisinin temelini, Pugliese'nin oluşturduğunu, tarzlarını Pugliese'nin tarzına, müzikalitelerinin Pugliese'nin tarzına yakın olduğunu söylemekte bir e, beis yok. Nitekim Pugliese Hollanda'ya da e, şimdilik bu kadar dokunmuş ve bir bir orkestranın kurulmasında ve büyümesinde etkili olmuştu. Pugueze Hollanda'da yaşıyorken bir kere de daha Hollanda'da doğmuştu aslında bir nevi. Daha sonra e, yollar e, yavaş yavaş ayrıldı Sekste Dökan Cengi'de de. E, birazdan aslında değineceğiz ama Karel Krayanov biraz daha müzikal çizgide. Leo Vervel ise biraz daha akademik eğitim çizgisinde yol almaya devam etti. E, Karel e, bugün yine Avrupa'nın sayılı bandın oyuncularından bir tanesidir ve Keza hem tangoyu hem bandaniyonu dünyaya e, duyuran isimlerden yine önemli isimlerden biridir. Şöyle ki e, Hollanda prensinin düğününde bir Arjantinli e, gelin olan e, Maksima'nın e, William Alexander'la olan düğününde e, Arjantinli Prensesin yani müstakbel prensesin isteği üzerine tango seslendirildi. Ee, ve burada Karar Krajanov e, Konçart Gebau Orkestra ile birlikte Piazzolla'nın ölümsüz eseri Adios Nonino'yu seslendirdi. Düzenlemesiyle de çok enteresan ve hoş bir düzenlemedir. Çünkü bir yerden sonra klasik orkestrının e, klasik orkestra ilaveten koro duyarız. Ve bu tabi Hollanda klasik. E, Kraliyetinin düğününde bir bandoneoncunun bir tango seslendirmesi tabii ki yine çok önemli tango tarihindeki önemli hadiselerden biridir. Ve bu şekilde bandoneon ve tango Hollanda başta olmak üzere tüm Avrupa'da bir patlama daha göstermişti. Şimdi Adios Nonino'yu dinliyoruz Karel Krajanov'dan. E, adios Nonino'yu dinledik. Karel Krayanov ve Konçart Kebab o doğru orkestesi seslendirdi. E, Hollanda prensesinin kraliyet sözü. E, Düğününde Arjantinli prensesin Hollanda prensiyle evleniş töreninde seslendirmişti. Karal Krayanov ve Seksi Cenge yine Pugliese'nin el verdiği orkestralardan bir tanesiydi. Hollanda'da ortaya çıkan Hollanda yine Pugliese'nin kariyerinde önemli bir yer teşkil ediyor demiştik. Çünkü 1989 yılında yine büyük buluşma Astor Piazzolo ve Osvaldo Pugliese buluşması yine Hollanda'da ki konser salonunda gerçekleştirilmişti Amsterdam'da gerçekleştirilmişti bu anlamda Pugliese aslında el verdiği orkestralar ve müzisyenlerle tangonun ve aslında Pugliese'nin de yeniden doğuşuna sürekli sebep olmaya devam ediyordu aslında 1993 yılında yine Sekset Okan Jenge'nin kurucuları olan Karel ve Leo Pugliese ile birlikte Rotterdam konservatuarında bir Arjantin tango bölümü kurdular Arjantin Tango bölümünün sanat yönetmeni de 93-95 yılları arasında e, ölümüne kadar Osvaldo idi. Dolayısıyla bugün hala eğitime devam eden ve Avrupa'daki yegane e, Tango Müzik Okulu olan yani 4 senelik lisans eğitimi e, veren 4 sene boyunca Arjantin Tango e, eğitimi veren okul olan Kodarts'ta. E, Kodarts'ın ilk kuruluşunda yine Pugliese'nin kuruluşu. E, el vermesi, Bugliaze'nin desteği e, var. Kurucular arasında Bugliaze'de geçiyor. Dolayısıyla Kodarts'tan Pugliesen'in yeni öğrencileri, onları görmese bile doğmaya e, devam ediyorlar. Şimdi esasında e, süremiz maalesef e, yetişmediği için oradaki e, şeyi, e, birleşimi anlatamayacağız, aktaramayacağız size ama aslında Arjantin Tango bölümü Kodarts'ta dünya Müziği bölümü altında bir departman ve e, orada yaptıkları şey bir yerde diğer bölümlerle yani orada Brezilya müziği, Hindistan müziği, Türk müziği bölümü de var. E, diğer bölümlerle birlikte de aslında tango bölümüyle, tango diğer müziklerle e, birleştirip bir sentez yapıyorlar. E, ve şu anda aslında Otro Orkestrası'nın yani e, Orkestra Tipika Rotterdam Akademi, Hollanda'daki e, Gran Orkestra Tipika'nın bölümleri. Yeni çıkardığı albümde. Bunun da çok güzel örnekleri var. Size bunlardan bir tanesini dinletmek istiyordum aslında Takito Militar'ı ama e, henüz şu an için maalesef süremiz ona yetmiyor. Orada Takito Militar adlı milonga'da e, tabla seslerini duyuyoruz. Belki bir başka programda bunu e, size e, dinletiriz. Dolayısıyla Pugliese'nin dokunduğu bu orkestra ve e, okul sayesinde tango yine etkileyerek ve etkileşerek büyümeye devam ediyor. Dolayısıyla Pugliese öldü mü yoksa her seferinde dokunduğu yerden yeniden doğuyor mu aslında Pugliese'nin dokunduğu Hollanda'daki bu oluşum daha bizlere kadar e, ulaşıyor aslında. Şimdi programımıza son parça olarak Kodarts'tan Kodarts'ta e, yetişmiş müzisyenlerin oluşturduğu Türkiye'den bir orkestranın canlı kaydıyla devam edeceğiz. Tangesta Orkestrası'dan e, bir canlı konser kaydı dinleyeceğiz. Tangest Orkestrası'nın elemanları da e, hem e, bandoneon hem de piyanistler. E, piyanist Hollanda'da kodar'sta okumuş. E, Pugliese'nin temellerini attığı, tango'nun kökenlerini anlattığı ve stilini e, oradaki hocalara ve müzisyen dostlarına aktardığı yerden el almış ve de Türkiye'de hayatına devam eden bir orkestra Tangest'a. Dolayısıyla Dünyanın öbür ucunda yani buradan delsek belki doğru açıyı tutturursak Buenos Aires'ten çıkabileceğimiz kadar ters bir yerdeki ters bir kıtadaki bir müziği Pugliese ta buralara kadar ulaştırdı. Acaba hakikaten Pugliese öldü mü? Hani bir haber spikerimizin tabiriyle buradan İstanbul'dan selam olsun Pugliese'ye Don Osvaldo'ya her nerede yaşanıyor ve yaşatılıyorsan. Şimdi Tangesta'dan dinliyoruz. Evarista Cariego. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.